Resul sözlükte kendisiyle risalet, mesaj gönderilen demektir. Mesela onu bu iş ile Resul olarak gönderdi denir. Yani o kimseden gönderilen mesajı eda etmesi ve tebliğ etmesi istendiği zaman bu ifade kullanılır. Çoğulu Rusul ve Rusul şekillerinde gelir. Evet. Şer'i bir terim olarak Resul kendisine vahiy ile bir şeriat bildirilen ve onu tebliğ etmekle emrolunan gül ve erkek bir insandır. Şayet kendisine vahiy gönderilmesine rağmen onu tebliğ etmesi emredilmediği zaman o bir nebidir. Şimdi müellif rahimeullah neden resul kelimesini anlattı? Ne alaka konuyla? Elhamdülillahi ersela resuluhu bil huda. Ha. Elhamdülillahi allazi bil huda ve dinil hakki li yuzhirehu ala d-dini kullihi ve kafa billahi şehida. Resulün hidayet ve hak din ile bu dini bütün dinlere üstün kılmak üzere gönderen Allah'a hamdolsun şahit olarak Allah yeter demişti Şeyhul İslam i̇bn Teymiye Halil Herras da Şeyhul İslam'ın bu Allah subhanehu ve teala'yı övmesini ve Resul'ü övmesini övmesiyle alakalı olan bu cümlenin içeriğini ne yapıyor? anlatıyor bize şerh ediyor. Şeyhul İslam İbn-i Teymiye'nin işte zikrettiğimiz bu cümlesinde Resul kelimesi de geçtiği için ne yaptı? Resul'ün manasına değindi burada. Şimdi elhamdülillâhillezî erselâ rasûlehu bilhudâ Resûlü hidayet üzere gönderen Allah'a hamd olsun dedi. Hamd kelimesi geçtiği için anlattı ki biz bunu geçen derste anlattık hamd'ı. Resul kelimesi de geçti. Onu da anlattı. Cümlenin içinde hidayet kelimesi de var. Onu da birazdan anlatacak. Yani Şeyhul İslam tabir sahihse öksürdüğü zaman ki öksürmüyor öksürseydi, burada yazsaydı öyle bir şey onu da şerh edecekti yani. Kastımız bu. O yüzden e, Halil Herras'ın bu şerhinin bir özelliği, diğer şerhlerden farklı yönüyle şöyle bir özelliği var. Hemen hemen hiçbir ilmi kelime yok ki Allah-u Alem, e, yani hatırladığım kadarıyla bu istisna da yok bunda, istisnasız. ilmi olan hiçbir kelime yok ki mutlaka onu, mutlaka onu şerh etmiş olmasın. Evet, e, Şeyhul İslam İbn-i Teymi Allah'a ettiği için Halil Herras, şarih olan Halil Herras şerh etti hamdı. Resul'den Allah'a övgüsünün içinde Resul'ü de övdüğü için Resul kelimesinden de bahsetti. Evet şimdi Resul için ne dedi? Resul'ün şer'i tanımı olarak. Kendisine vahiy bir şerat bildirilen ve onu tebliğ etmekle emrolunan hür ve erkek bir insandır. Evet arkadaşlar şimdi buraya dikkat edeceğiz. Resul neymiş? Diyor ki şer'i bir terim olarak Resul kendisine vahiy ile bir şerat bildirilen ve onu tebliğ etmekle emrolunan Hür ve erkek bir insandır. Şayet kendisine vahi gönderilmesine rağmen onu tebliğ etmesi emredilmediği zaman, emredilmediği zaman o bir nebidir. Ne demek bunu biraz açalım. Şimdi evet, müellif rahimeullah diyor ki: Resul şudur. Resul ile nebi arasındaki farkı şu şekilde anlatıyor. Diyor ki: Resul kendisine vahi ile bir şeriat bildiriliyor. Resul kendisine vahi ile ne yapıyor?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 bir şeriat ve bunu tebliğ etmekle emrolunuyor bu kişi, burasıl oluyor. Nebi ise kendisine vahiy bildiriliyor ancak kendisine bildirilen o şerati kavmine tebliğ etmesi şey, kendi ee, vahy ediliyor ancak bu insan tebliğ etmekle emir olunmuyor. Ancak Allahu alem bu çok uzak bir ihtimal bu tarif. Yani şarih Haleras'ın yaptığı bu tarif çok uzak.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 arıdaki haliste Ebu hazim buden geliyor hadis diyor ki bu Kat du Eebehurira ham sesinin E ben Ebu Hureyla ile birlikte Ebu ile ile beş yıl süreyle ne yaptım oturup kalktım bu feemi huyu hadis su sallallahu aleyhi ve sellem Nebi Sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle tahdis ettiğini duydum ne diyor Nebi Aleyhisselam? Kaneti benu İsrail tesusuhumul enbiya. Kul kulma halake nebiyun nebiyun. İsrail oğullarını nebiler idare ediyordu. İsrail oğullarını nebiler idare ediyordu. Bir nebi vefat etti mi? Onun yerine başka bir nebi gelirdi. Ve innahu la nebiye Ancak şu var ki benden sonra bir nebi yoktur. Peki İsrail oğullarını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 Resul, kendisine müstakil bir hitap ve şeriat indirilen kimsedir. Müstakil bir hitap ve şeriat indirilen kimsedir. Nebi ise yeni bir kitap ve şeriat inmeyen ancak insanları kendisinden önceki Resul'ün şeriatine davet etmesi vahyolunan kimsedir. Anladık mı? Resul kendisine şeriat bir hitap ve şeriat e, müstakil bir kitap ve şeriat ne yapıyor? İndiriliyor. Müstakil, kitap ve şeriat indiriliyor. Nebi ise kendisine yeni bir kitap ve şeriat inmiyor. Ancak insanları kendisinden önceki Resul'ün şeriatına ne yapıyor? Davet ediyor. Davet etmekle olunuyor. Tamam. Diyor ki Nebi bu. Ancak Allahu Alem bu tarifte tam olarak müstakim olduğunu, tam olarak doğru olduğunu bu tarifinde ne yapamıyoruz söyleyemiyoruz.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 Vahiy bir risalet ne yapacak? Müstakil bir vahiy gelecek. He? Ama buraya baktığımızda biz Yusuf Aleyhisselam neydi arkadaşlar? resuldü Mesela Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Wa lakat jaa akum Yusufu min kablu bil beyinat, fa maazil tum fi shek min ma bih. Hatta iza halak kul tum, lan min baghi rasulan. <gülüyor> Andolsun ki Musa'dan önce Yusuf'a da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 Demek ki Yusuf Aleyhisselam neymiş arkadaşlar? Resul. Mustakil bir din bir kitap. Ne? İbrahim Aleyhisselam din üzerineydi. Tamam mı? O zaman tarife baktığımızda halbuki tarifte ne diyordu? Resul kendisine mustakil hitap ve şeriat indirilen kimseydi. Müstakil şeriat. Ama halbuki Yusuf Aleyhisselam Resul olduğu halde mustakil bir şeriat değil. Yusuf, e, İbrahim Aleyhisselam ne? Dini üzereydi. Demek Yusuf Aleyhisselam Resul. Bununla beraber İbrahim Aleyhisselam'ın şeraatı üzereydi. Bu da gösteriyor ki bir Resul'ün yeni bir şeriat ile gelmesi şart değildir. O yüzden bu yapılan tarif de itirazdan kurtulmuyor allah Bazı alimler de diyor ki bu da Şeyhül İslam İbni Teymiye'nin görüşüdür. Ve tercih edilen de veya zahir olan da en yakın görüş de budur inşallah. Diyor ki Şeyhül İslam, Resul ile Nebi arasındaki fark şudur. Resul Allah'ın kendisine haber iletti.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 nehillerini ve haberlerini kendisine bildiriyor bu kişinin. Ancak bu kişi mümin olan bir kavim var. Onların arasında oluyor ve kendisinden önceki resulün ne yapıyor? Şeratiyle hükme diyor. Kendisinden önceki resulün şeratiyle hükmediyor ama bununla beraber kendisine de ne oluyor? Vahy olunuyor. Tamam? Buna da delil şudur arkadaşlar. Neden? Çünkü Nuh Aleyhisselam yeryüzü ehline gönderilen nedir? İlk resuldür, Doğru mu? Yeryüzüne gönderilen. Ve Allah Azze ve Celle'ye karşı işlenen ilk şirk onun kavmi arasında vuku bulmuştur. Kafir bir kavim. Nuh Aleyhisselam'dan önce Şiit, İdris ve Ad Adem Aleyhisselam gibi Nebiler bulunmaktaydı. Doğru mu? Adem Aleyhisselam ile Nuh Aleyhisselam arasında on asır vardı ve hepsi İslam üzereydi.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 Alimler nezdinde yaygın olan kanaat budur. Ancak bunun böyle olması uzak bir ihtimaldir. Zira Yüce Allah, Nebilere de Risalet verdiğini şu buyrunda açıkça ifade etmektedir. Bu da şimdi Halleradas'ın o ilk tarifi vardı ya hani Nebi kendisine vahyolunu tebliğ etmekle olmamayacak. Ona karşı bir cevap veriyor. Ömer el-Aşkar. Evet. Zira Yüce Allah, Nebilere de Risalet verdiğini şu buyurunda açıkça ifade etmektedir. Senden önce ne kadar Resul ve Nebi'ye Risalet verdiysek Diğer yani gönderdiysek demin okuduğumuz ayet. Evet.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 Resul kendisine yeni bir şeriat edilen kimse, Nebi ise kendisinden öncekilerin şeriatlarını tasdik ve yerleştirmek için gönderilen kimsedir. İsrailoğullarının, peygamber, İsrailoğullarının peygamberlerinin çoğu da böyledir. Şeklindeki görüş doğruya daha yakın görünmektedir. Doğrusunu en iyi Allah'ın... Evet, doğruya daha yakın görünmektedir ama bu Ömer Erreşkar dediğimiz gibi Şeyh'in Halil Herras'ın yaptığı tarife itiraz ediyor. Sonra kendisi bir tarif getiriyor ama o tarif de itirazdan kurtulmuyor. Az önce söylediğimiz gibi. Ne diyor? Nebi kendisinden önceki Resul'ün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 Burada Rab'be ait zamire izafe olunan Resul'den kasıt ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Nasıl? Bir dakika. Hmm. Burada Rab'be ait zamire izafe olunan Resul'den kasıt ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Evet. Er sallallahu Resul'ünü hidayet üzere gönderen. Buradaki diyor Resul'ünü hidayet üzere gönderen Allah'a hamdolsun. Kimdir bu Resul? nebi sellem Bazı alimler diyor ki yok, oradaki resul cins ifade eder veya buna benzer buna yakın şeyler söylüyorlar. Yani bütün resullerini manasına gelir. Çok önemli değil. Evet. Hidayet sözlükte açıklamak ve delalette bulunmaktır. Bakın arkadaşlar, hidayet bu kelimeyi iyi tutalım. Hidayet sözlükte neymiş? Murat abi, açıklamak ve delalette ne yapmak? Bulunmak. Dalalet ayrı delalet. Tamam? Delalet beyan etme, açıklama. Evet. Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi Semud kavmine gelince biz onlara hidayet verdik ama onlar körlüğü hidayetten daha sevimli buldular. Fussilet 17. Evet. Burada yani onlar... biz doğru yolu gösterdik. He? Biz doğru yolu ne yaptık arkadaşlar? Doğru yolu hidayet ettik. İster küf, ister küfüreci olsun, ister nankör. Evet. Burada anlam biz onlara gerekli açıklamaları yaptık şeklindedir. Biz onlara gerekli açıklamaları yaptık şeklindedir. Bakın arkadaşlar, şimdi toparlayalım. İnce bir nokta var, iyi yakalayın. Hidayet kelimesi bazen zikredilir ve bununla yolu beyan etmek, yolu açmak, yolu göstermek, doğru yola doğru yolun ne olduğunu ortaya koymak, öğretmek manalarına gelir. Hidayet kelimelerinden bir tanesi. Arap hidayet kelimesini zikreder. Bazen bununla bu kast edilir. Bakın bunu yakalayın. Çünkü bazı e, işgal gibi görülen şeyler var avama. E, bunu yakalarsanız bu söylediğimi işgali çözersiniz. Tamam. Birinci manası neymiş hidayet? Hidayet kelimesi zikredilir. Ve bununla yolu göstermek, yolu beyan etmek kast edilir. Tamam. Bazen de hidayet kelimesi zikredilir. Onunla o kişiyi karşısındaki kişiye yolu göstermekten ziyade onu ne yapar? O yola koymak demektir. Şimdi ikinci söylediğim mana daha güçlü. Birinci manada sadece yolu beyan ediyorsun. Mesela şu gibi. Bir adam geliyor. Sana diyor ki... Ee, i̇şte top kapıya nasıl gidebilirim? Sen de diyorsun ki şu arkadaki caddeye çık. Oradan otobüsler kalkıyor. Top kapı yazan otobüse bin, son durakta in. Bitti. Bu kadar. Ne yaptın bu adama? Yolu gösterdin. Bunun ismine ne denir? Bu adama hidayet etmek denir. Tamam. Ancak aynı adam gelse sana sorsa ki topkapı nerede? Sen de alsan adamı elinden. Tutsan topkapıya getirsen. Ve onu topkapının ortasında bıraksan. O adama da hidayet ettin denir. Ama ikisi arasındaki fark ne? Birisinde sadece yolu gösterdin. Ebüründe yola koydun. İşte hidayetten ikisi de anlaşılır arkadaşlar. Hidayet kelimesinin dilde. İkisi de anlaşılır. Bu Allah'ın kitabında da böyle, Resul'ün sünnetinde de böyle. Tamam. Şimdi bu iki farkı anladık mı? Anladık. Şimdi müellifin söylediklerine dikkat edin. Bakalım ne anlaşılacak. Şimdi veya müellifin sözüne geçmeden önce. Ben kısaca bir şeyler anlatayım sonra müellifin sözünü daha iyi anlarız inşallah. Şimdi bu iki farkı anladık mı? Bu iki farkı anladık. Şimdi arkadaşlar... Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hidayet etmiş midir? Cevap? Cevap? Yanlış. 3 cevap da yanlış. Zaten üçünüz aynı cevabı verdiniz de. Deriz ki burada tavsil var. Hangi hidayetten bahsediyorsun? Eğer hidayetten maksat senin yola koyma hidayeti ise ki hidayetin manalarından bir tanesi budur. Yola koyma ise yolun içine bırakmaksa doğru yolun içine koymaksa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem etmemiştir ki Allah zaten sen sevdiklerini hidayet edemezsin diyor. Eğer hidayetten kasıt yolu beyan etmekse Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e de hidayet etmiştir. Musa aleyhisselam Firavun'a da hidayet etmiştir. Doğru yolu ne yapmıştır? göstermiştir. Neden? Çünkü bir ayette bakıyoruz. Allah Subhanahu ve Teala sen sevdiklerini hidayet edemezsin. Başka bir ayette de sen Sırat-ı mustakime hidayet edersin diyor. Başka bir ayette de. He? Her kavmin kavme hidayet eden birisi vardır diyor ayette. Başka bir ayette. Her kavme hidayet eden birisi vardır diyor. O zaman bir, bazı ayetlere bakıyoruz. Allah siz hidayet edemezsiniz diyor. Bazı ayetlere bakıyoruz. Sen doğru yolu hidayet edersin diyor. He, meallerde biraz bunu farklı çevirdikleri için baz, belki insanlara işgal olmuyor da. Halbuki kelimelere baktığımızda aynı bu şekilde. Şimdi birazdan gelecek. Mesela e, Şura suresi 52. ayet. Sen doğru yola ne yaparsın? Hidayet edersin diyor. Meallerde doğru yolu gösterirsin diye geçiyor ki doğru bir tercümedir ama asıl kelimenin manası nedir ayette? Hidayet. Ve inneke tehdi. Sen hidayet edersin. Nere? İla sıratim müstakim doğru yola. Değil mi? Başka bir ayette de ne diyor? İnneke letehdi men ahabbehta. وَلَا كِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي Sen sevdiklerine hidayet edemezsin ancak Allah dilediğine hidayet eder. Peki ilk ayette yani Şura suresi 52. ayetteki Sen doğru yola hidayet edemezsin deki hidayet ile Kasa suresi 56. ayetteki Sen sevdiklerine hidayet edemezsin ancak Allah dilediğine hidayet eder ayeti arasındaki fark nedir? İlk ayetteki hidayet, hidayetun irşad. İkinci ayetteki hidayet, hidayetun tevfik. O zaman irşad ikiye ayırır. Bir, hidayet, şey, delalet irşadı, yolu gösterme, açıklama irşadı. İki de tevf tevfik, ne? Yani muvaffakiyet irşadı, muvaffak kılma irşadı. Anladık mı arkadaşlar? Evet. okuyalım şimdi nitekim yüce Allah başka bir yerde şöyle buyurmaktadır gerçekten biz onu doğru yola hidayet ettik ister şükredici olsun ister nankör olsun şimdi arkadaşlar firavun hidayet bulmuş mudur tavsiyel var hidayetten hidayetü tevfiki bulamamıştır kafir olarak ölmüştür cehennemin dibine ebedi azap doğru mu ama delalet irşadını bulmuştur. Yani İsa, Musa aleyhisselam ona ne yapmıştır? Musa aleyhisselam ona doğru yolu hidayet etmiştir, göstermiştir. O zaman Firavun'da hangi hidayet var? Ha? İrşad hidayeti. Peki, Ebubekir radıyallahu an anh ve Aişe radıyallahu anh hidayet bulmuş mudur? Hangi hidayet? İkisi de. Tamam. O zaman mümin olup da Mümin olan bir insanda iki hidayet birleşir. İki hidayet birleşir. Bir, irşat hidayeti. Yani ona yol beyan olmuştur ve o da o yolu seçmiştir, girmiştir. Allah da ona nasip etmiştir, onu o yola sokmuştur. O zaman hidayet tevfik sadece Allah'ın elinde. Tamam. Kafir olan bir kişide de, kafir olan bir kişide de arkadaşlar, mesela diyelim ki, Amazon ormanlarında yaşayan bir insan. Hiç hayatında İslam'ı duymamış. Bu adam hidayet olunmuş mudur, olunmamış mıdır? Nasıl olmuştur? Hiç İslam'ı duymamış. Ne adam hidayet irşadı duymuş ne de. Ama birisi şöyle diyebilirse doğrudur. Bir yönden aslında hidayet irşadı da bulmuştur. O da ne? Fıtri. Fıtratı ona ne olmuştur? ilham olunmuştur. O babda o diyebilirsin, irşat hidayetini bulmuştur. O fıtratıyla sorumluysa, tamam. Ama aslen Amazon ormanında yaşayan bir insan ve İslam'ı hiç duymamış bir insan ne hidayetül irşatla beraber baş başa kalmıştır ne de hidayetü tevfikle. Genel olarak öyle. Şimdi fetret dönemindeki insanların, biliyorsunuz bunda söylenenlerin, söylenenlerin haddi hesabı yok. En doğru görüş fet fetrat ehli Allahu alemdir. En doğru görüş. Onlar durumu nedir? Ne? En doğru görüş, en ilmi görüş. Allahu alemdir. Bit. Onların durumunu Allah. Hiç girmeyeceğim canına. Gaybta zaten sana. Şimdi burayı anladık mı arkadaşlar? Ama bir bir vecihi vardır ki Amazon ormanındaki insan fıtrı yönünden tamam bir şadı bulmuştur. Ve Allah azze ve celle de hatta bir yönden delaletu tevfiki de bulmuştur diyebiliriz. Fıtratının gereğini yapmışsa Allah azze ve celle de onu kabul etmişse içinde bulmuştur diyebiliriz. Ama genel külli imanada Tamam. O yüzden bir insan görüyoruz ki kendisinde hem irşad delaleti var, şey irşad hidayeti var hem de tev tevfik hidayeti var. Bir kişiyi görüyoruz ki kendisinde sadece irşad, irşad hidayeti var. Bir kişiyi de görüyoruz ki kendisinde ne irşad var, ne tevfik var. Şimdi bütün bunları anladıktan sonra müellif rahimeuallahu'nun söylediklerini okuyalım bakalım ne diyor. Evet. Bu anlamıyla hidayet bütün insanlar için geneldir. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de hidayet ile nitelendirilmiştir. Şu buyrukta olduğu gibi. Gerçekten bu Kur'an en doğru olana hidayet eder. İletir. İsra 9. Evet. Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi Allah Resulü Hani Kur'an diyor ki bu Kur'an diyor ki her doğru yola hidayet eder. Hani hidayet ediyor? Bir sürü insan var kafir. İşte bak. Hidayet-ül irşaptır. Hidayet doğru yola gösterme manasındaki hidayettir. Tamam mı? Çünkü hidayetin iki manası var. Biri diğer naslarla iptal olunca ebürü asıl üzere kalıyor. Anladık mı arkadaşlar? Evet. Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi Allah Resulü de hidayet ile nitelendirilmiştir. Evet, Allah Resulü de hidayet eder. O yüzden bir insan dese ki Sen hidayet eder misin insanlara? Edebilirim. Ama tavsil var. Hidayet irşat manasında ne yaparım? Hidayet edebilirim. Resul de hidayet etmiştir. Resul amcasını hidayet etmiştir. Yolu açıklamıştır. Tamam? Ama hidayet-i tevfiki edemem. Evet. Muhakkak... bu kavramları iyi yakalamam Şeyhul İslam ne diyor? Biz her zaman bütün derslerde söylüyoruz. Bu ümmetin başına ne gelmişse şer'i ıslahları yakalayamamaktan gelmiştir. Şer'i ıslahları yakalamanın da tek bir yolu vardır. Tek bir yolu vardır. Şer'i ıslahları yakalamanın tek bir yolu vardır. O da nedir? Her zaman söylüyor. Selefin kapısıdır. Evet. Selef alimlerinin kapısıdır. Evet. evet. Ayet-i Kerime'de <gülüyor> ve muhakkak ki sen doğru yola hidayet edersin iletirsin. Şura 52. Evet. Hidayet, tevfik ve ilham anlamında da kullanılabilir. Evet. O takdirde bu yüce Allah'ın hidayete iletmeyi dilediği kimseler hakkında özellik evet. ifade eder. Evet. İlham, hidayeti, tevfik muvaffak kılma hidayeti, evet. Yüce Allah şöyle buyurlar, Aslında Allahu alem bu muvaffak kılma hidayeti diye isimlendirilse belki çok güzel olur. Muvaffak kılınma hidayeti diye isimlendirilse çok güzel olmaz Böyle şer'i de bir ıslahdır, ilmi şey ilmi de bir ıslahdır, güzel de. Kulağa da bence hoş geliyor. Muvaffak kılınma hidayeti. Evet. Yüce Allah Veya parantez de, içinde yazılabilir. Evet. Allah kimi doğru yola hidayet etmeyi dilerse göğsünü İslam'a açar. Enam 125. Hmm. İşte bundan dolayı Yüce Allah Resulünün hidayet etmek gücüne sahip olmadığını belirterek şöyle buyurmaktadır. Muhakkak sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini, dilediğine hidayet verir. Kasas 56. Evet başka bir ayette. Sen hidayet edersin diyor doğru yolu. Evet. Burada hidayetten maksat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği doğru haberler sahih iman, faydalı bilgi ve salih ameldir. Evet. Adamı top kapıya irşad etme mantığını anladınız değil mi? Bu ve buna benzer, kendiniz farklı örnekler de şey yapabilirsiniz. Buna, bu ve buna benzer bir örnekle mevzuyu ne yapabilirsiniz? İnsanlara, avama da olabilir. İlim talebesine de olabilir. Ne yaparsınız? Beyan edebilirsiniz. Tamam mı? Bu türlü. Ve olayı da yakalamada ne olur? Yardımcı olur. Evet. Din ise çeşitli anlamlarda kullanılır. Tamam. Oraya girmeyelim. Ee, uygunluk bu kadar yeter arkadaşlar. Niye derseniz biraz İşim var hakkında herhalde vallahu alemu sallallahu aleyhi ve sellem